Nafile namazlar cemaatle kılınması mekruh deniyor. Evet. Bu doğru mudur hocam? Evet. Doğrudur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın teravih namazı dışında e, cemaatle namaz kıldığına dair elimizde bir rivayet söz konusu değil. Bu sebepten dolayı alimler genel itibariyle Hanbeli mezhebinde bir kanaat var. E, çok böyle büyük cemaatler halinde değil de 3-4 kişinin bir araya gelerek cemaatle namaz, nafile namaz kılabileceklerine dair. Ama bunun ötesinde bütün mezheplerde nafile namaz tek başına kılınır. Ve bir de nafile namazda esas olma, esas olan farz namazlar insanlarla birlikte yapılır. İnsanların bilmesinde hiçbir mahzuru yoktur. Mesela bir insan farz zekatını herkesin görebileceği şekilde verebilir. Hatta başkalarının örnek olması için böyle yapması daha iyidir. Ama nafile sadaka verecekse gizli vermelidir. Ve yine aynı şekilde farz namazlarını cemaatle kılar. Ama nafile bir namaz ise bunu kendi başına kılması daha uygundur. Dolayısıyla nafile namazları tek başımıza ve yine Efendimizin tavsiyesiyle iz alo min salatikum fi qubura namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılınız evinizi mezarlığa benzetmeyiniz nafile namazları dolayısıyla evde kılmak tek başına kılmak çok daha uygundur ama teravih namazı ile ilgili özel bir uygulama olduğu için teravih namazını cemaatle kılabiliriz.